Ahmet İnsel Ufuk Turu Merhaba Ahmet. Günaydın. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar, günaydın. günaydın. Bu bir gün önceden de Ufuk Turu'nu kayıt olarak yapıyoruz. Bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Ee, ve... Evet, maalesef e, ben yarın... E, yani sizin şu anda dinlediğiniz saatlerde yolda trende olacağım. Onun için şimdiden bugünden kayıt yapıyoruz. Evet bir gün öncesinden kayıt yapıyoruz ve konu da gayet canlı ve güncel olarak işte bu Çağdaş Hukukçular Derneği aralarında grup yorumunda bulunduğu birçok kişi ve gruba polis baskınları. Çok kapsamlı bir şey yani hayata dönüş operasyonları davayı e, Engin Çeber davasını Festus Okey'in davalarına bakan ayrıca polis kurşunuyla felç kalan Ferhat Gerçek altında kaybedildiği belirtilen Ayhan ve Ali Efeoğlu'yla parasız eğitim talebiyle tutuklanan öğrencilerin de davalarını e, üstlenmişlerdi. Tekstil sektöründe de işlerinden çıkartılan işçilerin hak mücadelelerine de hukuki destekte bulunan avukatların şeyi hatta ev hapsindeki grup yorum üyeleri de çok tuhaf bir şekilde ev hapsinden göz hapsine, gözaltına alındığı gibi de bir karar verdi. Neyse o Değişmiş ama evet grupli. son bir gelişme var işte. E, DHKPC'ye yönelik bu operasyonda gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden 12'si tutuklanmış. Yani e, grup yorum üyelerinde bulunduğu 12 kişi ise serbest bırakılmış. 12 kişiyi de tutuklanmış olduğu haberi geliyor şu anda. E... Evet yalnız bu serbest bırakılanların içinde bir kısmı kefaletle serbest bırakılan var yurt dışına. E, yurt dışına e, çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılanlar Hı. bir de e, hakkında soruşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle işte serbest bırakılanlar var. Onları ay ay ayırt ayır etmek lazım. Evet, evet e, kefaletle serbest bırakılanlar var. 10 bin lira kefaletle serbest bırakılanlar var onların içinde. Evet bir de e, yani çok e, kapsamlı bir operasyon pek çok da e, destek de Geldi Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İstanbul Ankara Şubeleriyle Halkın Hukuk Bürosu ve birçok avukatın evleri ve büroları kapılar da kırılarak basılmış. Polis adliyede de avukatlara saldırdı diye haberler de geliyordu. Bunun anlamı üzerinde birazcık konuşalım. Evet e, bu e, DHKPC konusunda, e, Denilen, adı verilen e, örgüte yönelik bir e, tutuklama operasyon olduğunu e, polis e, belirtti e, belirtiyor veya bu gazetelere sığdırılan bilgilerde e, bu, bu merkezde e, ve birkaç e, ilde yapılan bir operasyon e, burada e, ele geçen e, Ciddi bir silah yok aslında dikkat ederseniz bir tabanca birkaç molotof kokteyli falan gibi aslında böyle bir örgütün üzerine atfedilmiş olan suçlarla ilişkili bir silah mühimmat bulunduğunu söyleyemeyiz. Çünkü polisin iddiasına göre altıya yakın yakın tarihte polisin öldürülme eylemine katılmış öldürme eylemini örgütlemiş bir örgütten bahsediyoruz bu e, böyle bir şey olmuş olabilir veya e, değildir bilmiyoruz ama şu anda eldeki e, kanıtlar e, bir e, böyle bir örgütün örgüt yapılanmasına yönelik e, operasyonun bütün mücavir alanında yani o örgütün e, çeşitli geçmişte çeşitli davalarını üstlenmiş avukatları da etkisiz kılmaya yönelik bir e, geniş kapsamlı hem bir tarafıyla cezai önlem diğer tarafıyla da susturma e, ve e, e, sindirme e, operasyonu aynı zamanda bu biraz da polisin e, zannediyorum bu avukat grubuna çağdaş kuvvullah e, derneği bünyesinde faaliyet gösteren avukat grubuna karşı bir ölç alma da operasyonu çünkü bu avukat grubu aynı zamanda hem e, yargısız, polisin yargısız infazlarını, emniyette karakollardaki bir dizi festus okey cinayeti gibi, karakollarda gerçekleşen bir dizi ölümü, e, Tursun Baran hatırlarsınız İzmir'de e, sokakta arabası içinde e, öldürülen bir e, genç e, evet. Tursun Baran e, ve babası bu çerçe bu bunun anısına bir vakıf oluşturdu e, Tursun Baran Vaktı ve bu konuları polisin e, işlediği ağır hak ihlallerini e, teşhir etmeye ve bunların e, bunlarla ilgili hak sahiplerini desteklemeye yönelik bir vakıf Zaturs'un e, Baran vakasında olduğu gibi e, bir dizi vakada e, polis vazife ve silahitler yasasının ihlalleri e, terör mücadele yasasındaki e, yetki gazları aşırı yetki ve güç kullanımı ceza yasasındaki terör örgütü adı altında yürütülen çok geniş kapsamlı, ucu nereye gideceği bilinmeyen suçlama, soruşturma, arama, izleme yetkilerini en fazla bunlarla uğraşan, bir grup halinde uğraşan, bunlarla uğraşan başka bunlarla ilgili mücadeleler veren müflet avukatlar var ama Çağdaş Hukukçular Derneği bu açıdan, Grup olarak bu konuda e, birlikte çalışan bir e, bir avukat grubu, yıllardır bunu e, sürdüren bir avukat grubu, 20 yıldan fazladır faaliyetini devam ettiren bir avukat grubu. Yani sadece AKP'ye karşı, AKP'nin e, polis devleti düzenine karşı 1990'larda e, daha benzer şekilde e, en karanlık günlerde e, mücadelesini vermiş e, hukuk devleti açısı, e, için. E, polis devletine karşı özel yetkilere karşı DGM'lere karşı mücadele yürütmüş bir dernek. Evet Ahmet. Dernek içinde yer alanlar. Bir ufak isim takdim tehir ve evet, Baran Tursun. Evet Baran Tursun. Onu bir şey yapayım dedim. Bir de çok kapsamlı bir operasyon bu. 7 ilde düzenlenen evet. operasyonlar bayağı yani 15 avukat ve grup yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 85 kişiyi kapsama altına alınan bir büyük gözaltı operasyonu. Yani dediğim evet. benim de bizim bu gibi konuları takip etmeye çalışanların da kolayca düşünebildiği gibi bir öce alma operasyonundan bahsediyoruz ama insanın aslında kanlı donduracak bir şey bu telafüz ederek Polisin öcü alması. Evet. Bununla, ilgili birkaç, evet, bununla evet. ilgili birkaç ipucu var. Çünkü serbest bırakılan avukat birkaç avukat kendilerine yönelik polis otobüsünde göz altında, polis de göz altında kendilerine yönelik bir şiddetin polis tarafından şiddet uygulandığını en azından bir avukat iddia etti. İddia etti diyoruz şu anda tabi daha fazlasını söyleyemeyiz. Ve bunun e, bir büyük ölçüde kendisinin daha önce e, televizyonda zannediyorum polise yönelik eleştirileri e, hatırlatılarak bu şiddetin kendisine yöneltildiğini e, iddia etti. Bu tabi ilginç e, anlamlı bir ipucu. Evet. Diğer taraftan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Beyrut'tan döndü ve uçaktan inince tabii gözaltına alındı. Şu anda daha gözaltı süresi dolmadığı için mahkemeye çıkarılmadı. Bilmiyoruz serbest bırakılıp bırakılmayacağını. Fakat Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı nun, Kozacıoğlu nun, pardon, Selçuk Kozacıoğlu'nun daha önce bu konuda yani polis vazifesi ve Selahitler yasası terörle mücadele yasası ve e, ceza muhakemeleri kanunundaki e, boşlukların e, veyahut e, kanuna, kanunun hilafına polisin e, ve yargının e, uygulamalarını teşhir eden çok önemli, e, hukuk açısından güçlü hani, analizleri e, yayınlanmıştı. Bunları düzenli olarak dile getiren bir kişi. Bunların bir tanesini de Geçtiğimiz Kanun Dora kendisiyle yaptığı bir söyleşide e, birikim dergisinde yayınlanmıştı Örneğin <gülüyor> e, bu, bu baktığımız zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor sorun yeniden e, bir kez daha bu bir ilk defa değil artık çok sık tekrarlanan ve hemen hemen bütün ceza hukukçularının ilginç bir şekilde e, üzerinde hem fikir oldukları bir ciddi çok ciddi bir soruna e, tekabül ediyor. Bugün e, pazartesi günü Radikal Gazetesi'nde e, hukuk fakültesi ceza e, hukuku ana bilim başkanı e, profesörün Adem Bey'in de e, altını çizdiği bir e, sorunu e, çok açık biçimde e, gösteriyor. Bu da e, şeyin e, Türkiye'de e, kolluk gücünün yani polisin e, sahip olduğu çok büyük e, fiili gücü e, tüm soruşturma ve davayı etkileme kapasitesine sahip olması. Yani bunu e, Selçuk Kozağaçlı da e, söyleşisinde çok e, ısrarla e, ifade ediyordu. Türkiye'deki ceza e, yargısında ta soruşturma ve ondan evvelki araştırma aşamasında e, gerçekten e, sorunun kaynağını teşkil eden olgu, e, savcılığın ve daha sonra mahkemelerin e, bütün bu e, belge toplama ve belge değerlendirme işini neredeyse bütünüyle e, polis polise de, evet. devretmiş olmalı. Evet, bu çok e, enteresan ve, bir şey. Evet, e, evet yani hangi <gülüyor> suçun örgütlü olup olmadığına polis karar veriyor ve ondan sonra o örgütlü suç iddiası, savcının önüne geldiğinde mahkemenin hakinin önüne geldiğinde artık sorgulanmadan %99, yüz demeyelim tabii birkaç istisna hep bulabilir ama sorgulanmadan e, kabul ediliyor ve Türkiye bir örgütlü suçlar cenneti şu anda cennet derken e, ters anlamda söylüyorum, örgütlü suçlar rekoru kıran bir ülke e, ceza davalarına bakıldığında zannediyorum e, en yüksek ceza e, e, dava oranının yüksek olduğu en yüksek olduğu ülkelerle karşılaştığımızda Türkiye'de e, ilginç bir şekilde e, çok yüksek belki dünyadaki en yüksek oranlara sahibiz. Örgütlü suç e, iddiasıyla, suçlamasıyla yargılanan insan sayısı itibariyle. Yani bu sırf PKK ile ilgili değil. E, işte Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne komuta etmiş olan kişiler Suç işle e, suç işlemiş olabilirler, darbe suçu, e, hükümeti e, itibarsızlığa kırmak suçu falan. Ama onların suçları da bu en e, artık absürt noktaya gelen nok, e, iddia, e, işte İskender Paş, bunun terör örgütü e, yöneticisi olmaktan suçlanması. Evet, duruk noktası o tabii. Artık en e, yani bir, bir, bir şekilde işin e, nereye e, en saçma noktasında, en absürt noktasında biliyorsunuz bazı şeylerin e, kütüğü ortaya çıkar. <gülüyor> e, dolayısıyla e, burada bir, bir, bir, bir ciddi sorun var ve Çağdaş şokukçular Derneği'nin de en fazla üzerinde durduğu ıstalarla e, üzerinde durduğu e, hem e, oturumlarda temsilcilerinin e, gazete ve bas, e, televizyonda ve savunmaları sırasında çeşitli davalarda savunmaları sırasında ısrarla üzerine durdukları bir husus bu. Ve bizim Türkiye'deki ceza yargısının en en sorunlu e, hususundan bahsediyoruz. Ama diyeceksiniz ki e, bunu e, yasalar e, engelleyemez mi? Hukukçuların söylediğine göre ceza muhakemeleri yasasına baktığımızda aslında bütün bunların ee, öz, örneğin gereksiz tutuklamaların, e, giz, otomatik gizlilik kararları almanın e, imkanı yok yasaya baktığımızda. Ama fiilen bunlar işliyor. Dolayısıyla bir zihniyet söz konusu. Biz zaman içinde sürekli eden bir zihniyet söz konusu. Bir Hiçsiz, de, bir, e, e, pardon bir evet. ufak ilavede de bulunabilir miyim? E, yani yeni e, şeyde e, Yeşil Gazete'de de e, verilen bir haberde de, e, bu dediğin sistematik olarak işte öcalma ve başka türden bir kültürün, e, polis e, kültürünün yanı sıra bir de şiddet kullanma eğiliminin de çok arttığını gösteren bir haber var. Mesela çağlayan adliyesi içine giren polisin saldırdığı ve çok sayıda avukatın yaralandığı haberi var. iki avukatın evet, coplar -co evet, kafalarından evet. yaralanması evet. ve çok sayıda avukatın hastaneye kaldırıldığı... Evet. Evet. Ee, ve yani darp edilerek zorla inceme ince arama denilen şeyin yapıldığını saatlerce ellerin ters kelepçe olarak bekletildiklerini belirten mesela avukat Davut Davut Erkan var bir de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi es sözcüsü avukat Arif Ali Cangı da e, baya e, her yer polis kaynıyor çağlayan adliyesinde avukatların kelepçeleri açılmış ve e, Baya e, şiddette kullanıldığını polis tarafından belirten bir haber de vardı. Bir de, bu da bir başka boyutu oluyor galiba. Tabii, tabii. tabii. Bunu tamamlayan bir olgu. Evet. Yani burada gerçekten bir e, avukatlık mesleğine yönelik polisin e, bir e, kini var. E, çünkü kendi işini, e, kendi istediği biçimde e, yürütmesini engelleyen yani kurumlu olarak görüyor şu anda avukatları. Biraz da basın. Ama esas olarak avukatlar onların işlerini rahat rahat istedikleri bir görmelerini engelleyen kurum. Avukatlar da bunun için vardır zaten. Esas nedeni budur evet, avukatları. Aynen baro. öyle. Evet. Avukatların belli e, ayrıcalıklara sahip olmasının nedeni de budur. Yani polis e, senin benim evimi mahkeme kararıyla gelip çat diye arar, avukatınkini arayamaz. Savcı, avukat, barodan bir avukatın temsilcisi olduğu zaman avukatın iş yeri ve evi aranabilir. Bu e, Eğlence olsun diye, iş olsun diye yaratılmış bir kural değil. Bunun bir anlamı var elbette. Çünkü avukatın evinde, avukatın bürosunda e, savunduğu insanlarla ilgili ve suç unsuru teşkil edebilecek savunduğu insanlarla ilgili belgeler olabilir. Şeyden alınmış belgeler olabilir, savunma dosyasından alınmış belgeler olabilir. Savunmayı yürütmesi için kendisinin çıkarttığı veya daha mahkemeye sunmadığı belgeler olabilir. Bütün bunlar avukatın, e, avukatlık kurumunun özel olarak bu alanda suç işlemesini korumak anlamında söylemiyorum elbette. Ama bugün avukatlara yöneltilen suç, niçin bu insanları, bu e, teröristleri koruyorsunuz suçu? Bunun adını koyalım. Evet, bu niçin çok... bunların davalarını giriyorsunuz, niçin bunları koruyorsunuz diye suçlanıyor avukatlar. Ha, burada bir ilave sorun daha var. Iki sorun daha var. Bunu ne hakimler ne savcılar bugüne kadar polise yönelik böyle bir e, yetki gaspını e, sorgulamadılar. Hatta HSYK e, gereksiz e, tutuklamalarla ilgili gereksiz açılmış e, terör örgütü veya örgüt suçlamasıyla açılmış soruşturma ve davalarla ilgili hakim ve savcıları da e, sorgulamadı. Dolayısıyla burada aslında çok büyük bir Konsensüs var maalesef devletin içinde. Polisin, hakimlerin, savcıların. Bu anlamda bir suç kıymesi yaratmak kapasitesi konusunda çok güçlü, çok yaygın bir kabul var. Devletin korunması fikriyatı çerçevesinde bu yapılıyor. Evet. Ve bir taraftan da... Yani kimse de kal kalkıp e, polise bu anlamda hesap sormuyor. Ni savcı soruyor. Aslında bunlar savcının sorumluluğunda biliyorsunuz. Evet yani, yani soruşturmanı... çok bayağı e, sinik ve ironik de bir durum var. Yani ortada avukatlık kanunu gereği zaten savcı gözetiminde ve baro görevlisinin bir nezaretinde, bir baro görevlisinin nezaretinde yapılması gerekiyor. İken bu işte polis operasyonları baskına savcı mesela avukatlık bürosunun kapıları kırılarak içine içeri girilmesinden birkaç saat sonra geldi diyor CNN Türk'ün haberinde. Aynen öyle. Evet, yolu kaybetmiş. E, evet, adresi adresi bulmakta güçlük çektiği e, diye bir açıklama ya. yaptı. Polis e, bekler. Tabii ki beklemesi lazım. Ayrıca da gayet tabii beklemesi gerekir. Bir de yani e, avukatlık bürolarına gece baskını yapılamayacağı görevlendirme için mesai saatinin beklenmesi gerektiği gibi e, hukuk usulü önemli evet. ta 800 yıldan beri neredeyse geçerli temel haklar meselesi var. Ki belki bunun argümanlarını sunmak için polis yaptığı bu baskınların görüntülerini de haberler e, haber portallarına vermişti, haber sitelerine vermişti, haberlerde de izleyebilmek mümkün olmuştu bu görüntüleri. İtfaiye aracının e, görüntüleri veriyor. beraber gidiyorlar. Şey, Kapılar bir, kırılıyor. Bir şey daha var. Görüntüleri veriyor ve e, aslında e, biraz da eee böyle e, kabahatini ikrar e, kabahatini kabul eder gibi hiç olmaması gereken bir şey yaptı emniyet e, kaynaklı bir açıklama yapıldı daha soruşturma gözaltına alınanların mahkeme tarafından hakim tarafından e, ifadesi alınmamışken emniyet bunlarla bu kişilerle ilgili e, suçlamaların kendisinin tespit ettiği suçları suç delillerinin e, veya e, tahminlerinin neler olduğunu söyledi. Ajanlıkla suçladı, kozmik odalardan bahsetti, evet. her şeyi birbirine Evet, Casusluk gibi suçlamalar. Casusluktan suçladı. Ee, bu, e, bazı terör veya şiddet eylemlerine karışmış olan kişilerle onların avukatları arasında doğrudan bir suç ilişkisi varmış gibi hepsini aynı şekilde suçladı. Avukatları da bunların içine dahil ederek suçladı. Hiçbir ayrım gözetmeden birbirinden bile bizim avukatları sıradan bir vatandaş. Bu avukatların e, yabancı ülkelerle e, ajanlık e, casusluk ilişkisi içinde e, olduğu ve bunun da iki ülke olduğunu sonradan e, polis kaynakları Yunanistan ve Suriye nedense e, olduğunu ima etmedi. Kozmik odalardan bahsetti falan fakat ortaya çıkan noktada da bir, çünkü bütün bu avukatların ev ve bürolarının aranmasında baronun görevlendirdiği avukatlar hazır bulundular. Ve onların söyledikleri hiçbir sus aleti bulunmadı. Evet. Dolayısıyla şu anda polis kendisinin talebiyle oluşmuş gizlilik kararını ihlal eden asli güç... Evet çok yani e, olabilecek her Tavcımdan türlü... Havcımdan konuşabilme etkisi vardır. Polis burada nasıl konuşabilir evet. bu kadar açık? Sürreel yani hakikaten absür tiyatrosunun bir parçası olarak zaman zaman kullandığımız bir deyimle bu absür tiyatrosunun son örneği yine karşımızda yani çok tuhaf. Evet. Be bu konuda da Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hakikaten Avukatları yıllardır ama sadece on yıldır değil kurulduklarından beri bu konuda mücadele veriyorlar. Ve verdikleri mücadele hakikaten Türkiye'de hukuk tarihinde yeri olacak yeri olması gereken Türkiye'nin demokrasi ve hukuk mücadelelerinde çok önemli bir yer işgal eden bir mücadele. Kendilerinin siyasal tavırları değerlendirmeleri ne olursa olsun sağcı da olabilirler solcu da olabilirler Devrimci olurlar muhafaza tipi. bunlar hiç bir önemi yok ama çok tutarlı çok tutarlı bir mücadeleyi yürütüyorlar yani Ve evet hukuk, hukukun evet. üstüne hiçbir gücün çıkamayacağını bu kralda olsa polis de olsa evet. hükümet de olsa yani çıkamayacağını söylüyorlar evet yani şu anda var olan yasaların bile ihlal edildiğini belirtiyorlar özellikle ceza muhakemeleri yasasındaki bir dizi yani Polisin, devletin kendi koyduğu kuralları çiğnediğini ve bunun mücadelesini veriyorlar avukatlar. Çünkü avukatlar yasalar çerçevesinde mücadele verebilirler. Olmayan yasalar üzerinden mücadele ancak ideolojik bir mücadeledir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorlar ve bütün bunlar tabii ki polis devletinin elemanlarını, öğelerini, unsurlarını güç merkezlerini rahatsız ediyor. Dediğim gibi bir e, mafya örgütlenmesinin avukatı, mafya davasından, mafya suçundan e, suçlanabilmesi için onun e, suçlandı, e, savunduğu e, eylemlerle doğrudan aktif ilişki içinde olması gerekir. Yoksa bir mafya davasının avukatı, e, mafya üyelerinin suçunu hafifletme, hafif göstermeye yönelik bir savunma yaptığında, bunun delillerini çıkartmaya çalıştığında, Bununla ilgili mahkemeyi etkilemeye çalıştığı suç işlemmiyordur. işlemiyordur. O kendisi mahkum üyesi değildir. E, aksi takdirde Bu da inanılmaz bir kavram karışıklığı. Evet, Nazi ileri e, avukatlığını yapan Nürnberg ve Tokyo mahkemelerindeki Nazi ve işte Japon faşistlerinin şeyini yapan avukatlığını yapanların da doğrudan doğruya Holokost suçundan filan mahkum edilmeleri gerekir o zaman bu mantıkla yani. Ee, ama doğrudan e, bu, böyle bu tür eylemlere karışmışlarsa zaten oradan avukat oldukları için değil bu eylemler nedeniyle e, suçlanacaklar. Şu anda kendilerine yönelik e, avukatların, e, serbest bırakılan avukatların kendilerini bu böyle bir suç işleme e, eylemine yönelik kendilerine soru sorulmadığında kendileri ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada gerçekten insanın kanını donduran bir bastırma, korkutma ee, belli bir çevreyi etkisiz kılma e, rahatsız, yani münafık olmayan münafık olanın pardon uygun olmayanın münafık olanın e, bastırılması operasyonunun belki en e, anlamlı e, KCK konusunda KCK davalarında avukat tutuklanmalarının bir benzeri bu hiçbir fark yok arasında evet. KCK davalarında avukatlar benzer suçlamalarla tutuklandılar ve hala tutuklukları devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanıyor bir kısmı. Bazılarının daha yargı önüne çıkmadılar. Burada da benzer bir durum büyük ölçüde var. Belki birkaç tane KCK davasında avukatın ta yönelik suçlama avukatlık mesleği dışındaki faaliyetleri dışında faaliyetleri çerçevesinde olabilir. Ama burada kitlesel olarak yapılan gazetecilere yönelik olduğu gibi kitlesel olarak Polis devletinin kendisini e, rahatsız eden iki unsur var şu aşamada. Basın, bir kısmı, be, belli bir muhalif basın ve belli bir e, özgürlükçü, demokrat bir e, hukuk düzeni için mücadele veren avukatlar grubu. Bu ikisi ne yönelik e, davaların yoğunlaşması çok anlamlı elbette. Evet yani bayağı bir düşmana e, düşman hukuku gibi bir şey uygulanıyor. Evet aynen. Evet, çok acayip yani. Evet. Umarım e, şimdi e, e, kayda bir gün önce aldık. E, Salı günü yani sizin dinlediğiniz, izleyicilerinizin dinlediği anda bu avukatların, gözaltında olan avukatların hepsi serbest bırakılmış olurlar. E, fakat serbest bırakılmış olmaları e, burada çok vahim bir hukuk ve hukuk ihlali işlendiği olgusunu ortadan kaldırmayacaktır. Evet. Temel haklara bir saldırı niteliği taşıyor diyoruz. Çok büyük bir diyoruz. saldırı. Bu bir aynı zamanda kişilere yönelik bir saldırı olduğu gibi bir e, demokrasi mücadelesi veren bir çevreye hukuk devleti ve demokrasi mücadelesi veren bir çevreye yönelik bir saldırıdır aynı zamanda. Kişilerin ötesinde anlamı olduğunu görmeniz lazım. Evet, bunun yakından endişeyle de karışık takip edeceğiz tabii. Peki burada, evet bir de yani şunu hakikaten düşünelim yani bu kadar örgüt üyesi olmaktan suçlanan kişilerin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar çok örgüt davasının açıldığı bir Türkiye ne demektir bu? Evet. Toplumdan mı kaynaklanıyor bu aşırı örgütlenme hali? Yoksa devletin topluma baktığı? Bir e, çarpıklıktan mı kaynaklanıyor topluma baktığı anda 3 kişinin yan yana gelip muhalefet ettiğinde terör örgütü, örgütlü suç e, olarak e, görüp e, hemen bastırma ve sindirme e, refleksi gösteriyor. Örneğin çok çok küçük bir örnek. 2 gün önce, onu da bitirelim isterseniz. 2 gün önce Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada bir kişi... Kalkıp öğretmen atamalarının yapılmasını istemiş. Erdoğan da biz istediğimiz zaman yaparız demiş. O da ben o zaman bizden sana oy yok demiş. O da ben de sizin ben de senin senden gelecek gelecek olan oy gelmesin demiş. Tamam bunda bir şey yok eleştirmiş öbürkü ona demiş. Birbirlerine laf yatıştırmışlar çok güzel. O lafı söyleyen kişi biliyorsunuz gözaltına alındı. Evet ya o, bu o, kabul edilebilir. Gözaltı, gözaltına alındı. Büyük ihtimalle serbest bırakılmıştı. Ama niye gözaltına alındı? Taş mı attı? Hakaret mi etti? Niye gözaltına alındı? Evet, gör. Orada sana o yok dediğinde Erdoğan cevap vermese cevap vermemiş olacaktı. Düzenbazlıktan gelse, düzenbazlıktan gelmiş olacaktı. Erdoğan her kendine süre nafı cevap yetiştirmek zorunda mı? Evet çok ya, Niye gözaltına aldı mesela çok merak ediyorum ben <gülüyor> Çok yani bunlar Hukuk devleti temel hakların Savunulması açısından bayağı ya, Yumurta atanı bilmem kaygı ne atanı Bir şekilde şeyle, çok... bir, bir, bir, bir taciz var Burada taciz yok bir şey yok Sana oy vermem demiş <gülüyor> ya, Biz de sana oy vermeyiz demiş Bundan daha doğal ne diyebilir ki Evet Peki çok teşekkürler Ahmet Peki, İyi günler ee, Görüşmek üzere